Merhaba, bir pazartesi günü ve aynı zamanda direnişin sekizinci günü Söz Küçüğün programında sizler, sizlerleyiz. Ben Mavi, ben, ben Gülce, ben Gizem, ben Selen ve biz de şimdi Taksim'den geldik zaten. Sekiz ee, gündür Söz ekibinden pek çok arkadaşımız oradaydı ve bugün de sekizinci günde aslında bir kutlama havasında geçen e, bu zamanda yine oradaydık ve koşa koşa geldik buraya programı çek çekmek için. Evet aslında bu hafta, e, bu, bu haftaki programımızda biraz... Ee, bu direnişle, bu eylemle ilgili gençlere söz vermek istedik. Onlar ne düşünüyor? Ee, biraz e, gittiğimiz aslında oradan geliyoruz zaten. Şimdi biraz onlarla konuştuk, neler düşündüklerini, ne istediklerini sonuçta onlarla konuştuk. Ya bizim için çok, şu çok ilginç. Sonuçta ilk gün ki e, e, e, gruptan çok farklı bir. ...kitle var orada ve gerçekten değişti... ...istekler değişti... Ee, insan, ...insan kitlesi çok değişti... ...ve ben birinci günden itibaren orada biri olan biri olarak... E, ...bu değişimi görmek de ilginçti... ...ve ge gençlerle konuştuk... ...isteklerini öğrenmeye çalıştık... Hı hı. Ee, ...ilk gün mesela bakıldığında aslında herkesin... ...tek bir düşüncede yoğunlaştığını görebiliyorduk... ...ve aslında çok benzer bir kitle vardı... ...Ciyangir'in sakinleri vardı, sanatçılar vardı... ...ama şu an çok çok farklı isteklerle gelen... ...çok farklı e, gruplar var... ...ve biz de bu, bu istekleri anlamaya çalıştık aslında... Ve bununla ilgili bir telefon bağlantımız olacak sanırım. Evet, e, biz şimdi Derya Karadağ'a bağlanacağız. E, birazdan bizimle olacak o da devam edeceğiz. E, biz aslında biraz e, alandaki aldığımız görüşlerle ilgili konuşabiliriz bu sırada. Yani bir çeşit bir kamuoyu yoklaması yapmaya çalıştık. Aslında şu an mesela direnişin çok farklı bir yola doğru gittiğini ve bunu ne kadar engellenmeye çalışsa da çok kontrol edilemez bir hal aldığı söyleniyor. Gerçekten ilk güne kıyasla ulusalcı söylemlerin çok arttığını görüyoruz. Ama aynı zamanda da ilk gün yine ilk güne kıyasla insanların çok fazla bir, bir fikri olmadan da geldiğini görmüştük. Mesela Gülce'nin bu konuda bir yorum evet. vardı sanırım. Aslında hani ne, ne istediğini bilip gelenler de var ama ne istediğini bilip gelmeyenler de çok yani gidip sorduğumuzda e, kamuoyu hakkında ne düşünüyorsunuz, neler istiyorsunuz, e, bu eylemin sonucunda neler olacak diye sorular sorduğumuzda bazıları hani e, bilmiyoruz. Ee, sen söyle falan diye görüşler oldu ama bazıları da çok açık bir şekilde kendilerini dile getirdiler böyle. Ee, aslında içleri dolmuş bir şekilde. Hani konuşmak isteyenler de çoktu. Ee, onlar hakkında biraz, birazcık söyleyebiliriz mesela neler istediklerini. Ee, yani mesela bu konuda bilmiyoruz diyenler de bizim için çok önemli. Çünkü demek ki onları oraya iten evet. bir öfke var ama tam olarak neyi savunduklarını Bilmiyorum. bilmiyorlar. Ama orada bulunuyorlar yine de. Mesela bir çocuk şey demişti işte geldik buraya yardım ettik limon dağıttık işte insanlara yiyecek getirdik bazıları da işte gelelim mi gelmeyelim mi çok kararsız kaldık işte geldik çıktık geldik falan demeye başladılar evet ama yine de bence e, bu kadar şeye rağmen bu kadar gencin de orada olması bir şey hani ne kadar bazıları bilmeyerek geliyor bazıları bilerek geliyor ama e, bence bu da iyi bir şey Talepleri sıralarsak sonuçta yine e, temel sorun orantısız güç. E, sosyal medyada çok fazla e, duyurulmuş olan, e, Facebook'ta Twitter'da çok çarpıcı fotoğrafları görmüş olan bir halk çok sinirli. Bu e, ilk bir iki günde Gezi Parkı'nda yapılan e, ağır müdahaleden dolayı ve aslında temel ortak nokta olarak bir bunu e, bunu savunmaya geldiğini söylediklerini Hı -hı. duyduk. Biz bu halkın yanındayız dediklerini. İkincisi de aslında e, iktidarla ilgili de bir sorun olduğunu görüyoruz çünkü pek çok insan hani şunu dedik bilmiyoruz diyorlar ama bilmiyoruz'un hemen sonrasından benzer bir cümle geliyor. Evet. Yani, e, hükümetin düşmesini istiyoruz. Evet. Aslında temel söylem ortak noktaları buydu. Hani hı hı. ulusalcı söylemin içinde de ama aynı zamanda enerji, e, alternatif enerjiyi savunan kitlelerin içinde de ortak nokta diye, diyebileceğimiz nokta e, hükümetin düşmesi, düşmesi. konusunda. Hı. Ama mesela biz şöyle yapmaya çalışmıştık. Peki bunun sonucunda ne bekliyorsunuz? Hani e, hükümet düştüğü halde. Aslında burada çok fazla beklenti yok. Hani o olsun da sonrasını geleyelim. Çünkü aslında şeyden de emin değiller hani bu süreçten sonra da ne gelecek hani değişim olursa bundan sonra da ne olacak kimse bir şey bir fikre sahip değil tam olarak ve o yüzden sadece şu anda bir değişim de olması evet, ne Evet. Söylüyorum. sadece bir değişim fikri var devam edersek. Başka neler vardı mesela? Bir özür dilenmesi. Mesela AKP hükümeti düşmese dahi hükümetin bir özür dilemesi ve uygulamasını değiştirmesi. Bu da çok yaygın bir söylemdi. En azından çünkü gelecek her güç odan benzer şekilde baskıcı yaklaşacağını, önemli olan bu uygulamaların değişmesi ve bunun için de böyle kitlesel bir görüş, toplanmanın çok etkili olacağı savunuluyordu. Evet. Özür bekleyenler bekleyenlerden Ama, çok çabuk. Bence özür dilemek hiçbir şeye çözüm olmayacak. Orada Aynen. canı yanan insanları ve bizim öfkemizi bitireceğini sanmıyorum. Doğru. Yani onun yerine kimse koyamayacak orayı ve özür dileyeceğini de zannetmiyorum. Evet, açıkçası. Ben, öyle diyenler de var. Özür <gülüyor> dileyeceğini. E bazıları da şey diyor onu. Mesela hükümet kendini tamamen değiştirmeli, herkes değişmeli ama zaten bu da çok zor bir şey. Hani bir insanın beyninin içindekiler değişmedikçe ne değişebilir görüşü de çok fazla aslında. Ee, o yüzden... Hükümetin düşmesi en büyük istekleri aslında. Çünkü e, e, mesela Gülce ile onu onunla da karşılaşmıştık. Evet e, bu iktidar değiştiğinde de aslında şu anki uygulamalar değişmeyeceği için e, belki de yani şunu da savunan çok büyük bir kitle var. Zaten e, sol partilerin çok yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bel belki de bu düzen ve bu sistemle ilgili e, sorunların ortaya çıkarılması ve aslında Gezi Park mesela... E, gezi parkı ile ilgili olan bu sorun aslında şu anki kapitalist sistemle ilgili olduğu göz önüne göz önüne çıkarılırsa göz önüne getirilirse belki daha büyük bir değişme olabiliriz diye bir umut da var aslında ve yeni yeni alevlenmiş bir umut bu sistemin değişmesi yolunda. şimdi bir telefon bağlantımız var bağlanıyoruz. Evet, evet. Alo alo Derya Kaderalı mı görüyorum? Evet benim. Ee, merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Yani nasıl olabildiğimiz kadar evet, yaşıyoruz. <gülüyor> ee, oradan şu an temel istekleri Taksim'den şu an temel istekleri almak istiyoruz aslında. Evet, aslında dün bir basın açıklaması yapıldı Taksim Meydanı'nda. Ve bu basın açıklamasında Taksim Dayanışması e, acil bir takım talepler yayınladı. Yani söyledi. Ben bunları sizinle paylaşayım. E, birincisi Gezi Parkı Park olarak kalacaktır. Ne Taksim'de ya da Topçu Kışlası'nda ne de tüm doğa ve yaşam alanlarımızın talanına izin vermeyeceğiz diyoruz. İkincisi Gezi Parkı'ndaki direnişten başlayarak halkın demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulayan, yüzlerce insanın yaralanmasına neden olan sorumlular başta İstanbul valisi, emniyet genel müdürü olmak üzere derhal istifa etmelidir. Gaz bombası kullanımının kesinlikle ve derhal yasaklanması gerekmektedir. Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması, haklarında hiçbir soruşturma açılmamasını istiyoruz. Taksim başta olmak üzere Türkiye'deki tüm Türkiye'nin tüm meydanlarında, kamusal alanlarında toplantı, eylem ve yasaklara son verilmesi de son e, bir, bir diğer isteğimiz. Bu, bu, bu Aslında bu talepler sokağın ve halkın iktidardan talepleridir, hı hı. hatta şartlarıdır ve e, yani bu, budur bizim söyleyeceğimiz. Peki bu, bu süreç nasıl devam ediyor şu an? Yani şöyle e, bugün de aslında basın açıklaması yapılacak yeniden. E, disk ve TTB'nin saat 6'da bir basın açıklaması var. Daha sonra Hı -hı. Taksim Dayanışması'nın bir basın açıklaması olacak. Şu anda Gezi Parkı'nda bir nöbet çadırı e, kuruldu. Dün itibariyle nöbette arkadaşlarımız. Hı -hı. E, onun dışındaki olaylar Konusunda da yani biz hani bilgi al alıyoruz sadece. Yani Türkiye'nin dört bir yanında da bir sürü şey var. Hani aslında tam da bir cevap veremiyorum. Yani biz de izliyoruz şu anda bunun dışında bizim bildiğimiz. Mesela kendi. taksimde şu an çok değişen bir kitle var ve çok Hı -hı. değişen istekler söylemler var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gidiş ile ilgili bu direnişi? Ya yani ben aslında insanların çok fazla dolmuş olduğunu ve buradan bir şeyle hani nasıl derler? Öfkelerini ifade etme evet. gibi görüyorum ben. Evet öyle bir e, şey tüm yani tüm şeyde hani bu bütün bu uygulamalara karşı ülkedeki tüm baskıcı hani anti demokratik uygulamalara karşı işte hani ben karar veririm olur dayatmalarına karşı belki de Topçu Kışlası bir e, sembol olmuş durumda. Maserat Çünkü mi? yani Topçu Kışlası'nın sürecini birazcık aslında daha önceden kesin siz hani yayınlamışsınızdır falan hani şu an dava süreci devam ediyor. Yürütmeyi durdurma aldı planlar. Ama hala başbakanımız şey diyor yani yapacağız. İşlevini değiştireceğiz Hı -hı. ama yapacağız diyor. 1 Mayıs'ta olanlar çok etkili oldu herhalde insanların bu tepkisinde. Hı -hı. Çünkü bizden bire bütün kent bir şey gibi işkence aletine dönüştürüldü insanlar. Hani 1 Mayıs'a gitmeyen insanların bile başına binlerce şey geldi yollarda. Hani e, bu, bu yani... Bilmiyorum ben de şu an... <gülüyor> Son dönemde artan baskının e, halka evet, yarattığı... Evet, bir tepkinin evet. ortaya dökülmüş halidir. Yani halkın gerçekten tepkisinin vücut e, bulmuş hali oldu. Peki um, umutlu musunuz şu an? Şu noktada yani tavırı e, geri dönüşüyle. Yani um, umut şöyle, bir, bir korku imparatorluğunun yıkılmasını görüyoruz aslında. Herkes bütün o şiddete rağmen üstelik de gayet pasif, bir direnişle hani hiçbir e, pro, yani provokatif hareketlere rağmen herkes çok sakin durarak e, alanda yer alıyor herkes çok barışçıl bir şekilde alanda yer alıyor pek çok farklı siyaset yan yana durabilmeyi gördü ben umutluyum yani ama e, dediğim gibi ya, şu anda e, de, hiçbir şeyi öngöremiyorum. göremiyorum öyle çok çok yani, teşekkür yani, ederim bir de, bir de yani bir sürü destek bütün kentin kentlerden gelen destekler e, Yurtdışından gelen destekler yani inanılmaz bir şey oluyor. Biz de şimdi izliyoruz süreci aynı zamanda da hani taleplerimizi bile getiriyoruz evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için ve cevaplarınız için e, teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Evet aslında e, bu şekilde devam ediyor ve çok doğru şeyler hani e, istekler bakımından da bence. Ee, şimdi bir müzik havası verelim. Daha Aslında sonra... bu, e, bu parçayı geçen programda barış turacı ile ilgili çok uygun olur diye düşünmüştük ama şimdi hazır bu kadar kitlesel ve e, bir bir topla toplanma süreci varken olağanüstü hal gibi bizim hepimizi buraya getiren <gülüyor> ve barış söylemi bu kadar e, her yerde göz önündeyken John Baez'den We Shall Overcome şarkısıyla sizlerleyiz. Would you like to sing We Shall Overcome? Evet söz küçüğünü tekrar sizlerleyiz. Bu direniş süreciyle e, ilgili umut vermesi dileğiyle John Bayez'den Wish All Over dinledik. Evet. E, şimdi aslında e, Gündem Çocuk Derneği'yle Ezgi Koman'a bağlanacağız. E, o bizlerle birlikte olacak. E, birazdan onunla konuşacağız ama e, devam ediyoruz. E, aslında medya ile ilgili de söylemek istediği... Çok şikayetler vardı oyunda. Biraz bunlara değinmek istemiştik. Evet. evet. Ben şahsen medyanın bu direnişi hiçbir şekilde televizyonlarda ve gazetelerde göstermemesine çok sinirlendim. İnsanlar sosyal medya üzerinden haber vermeye, yardım istemeye zor zorunda kaldık yani biz buna. Çünkü hiçbir televizyon bunu yayınlamadı. Ee, bu çok rahatsız edici bir şey. İnsanlara duyuramıyoruz sesimizi yani en başlarda duyuramıyorduk. Ee, medyanın bize haber yapmaya başladığı zaman da iş bizim tersimize döndü aslında hani bu olayı biz başlattık sanki biz polise saldırdık gibi gösterilmeye başladı evet bundan çok şikayetçiyiz aslında hani özellikle hani insanlar Twitter ve Facebook'u kullanarak e, haberleri yaydı böyle nerede neler oluyor işte, işte nerede ne ihtiyaç evet, var ne kimin yemeye ihtiyacı Aynen, var ya öyle. da işte doktorlar nerede insanlar oraya nasıl ulaştırabiliriz bu şekilde hep biz kendimiz sosyal medya üzerinden yaymaya çalışarak uğraştık. Ama işte bence bu noktada sosyal medya çok güzel e, kullanıldı çünkü evet. bu, bu süreç bu e, süreç çok iyi belgelendi ve nasıl hani mesela en azından dünden ele alırsak çok güzel. Taksim temizleme çalışmaları yürütüldü. Ve hani şunu göster göstermeye çalıştık. Hayır bu direniş ekibi aslında toparlamaya, düzeltmeye çalışıyor. Ve her zaman aynı barış söylemiyle evet. geliyor. Ve mesela ben şeyle karşılaşmıştım. Alt Alman Hastanesi'nin önündeki çatışmada... E üç, e ...üç tane e ellerinde e çekiçli genç... Şeylere, bankalara saldırdığında yine bu topluluk direniş toplu onları durdurmaya çalıştı. Hayır durun diye. Evet. Yani gerçekten şiddeti önlemeye çalışan bir Sosyal topluluk Sosyal medya var. üzerinde de zaten lütfen etrafa, çevreye zarar vermeyin. İşte koruyun yapanları uyarın gibi biz de uyarılarda bulunduk ve ben şahsen kendim de Gezi Parkı'nda çöp poşetleriyle çöp topladım. Böyle kasa kasa çiçekler geldi. Çiçek ekti insanlar oralara. Yani düzenlemek amaçlı biz orada toplanıyoruz. Yıkmak yık Yıkmak amaçlı değil. Evet, e, aslında şimdi gündem çocuklar neden ezgi komanda e, konuşacağız. Hani e, devam ediyoruz Ankara'dan bağlanıyoruz. Alo. Alo. Merhaba. Ha, merhaba. <gülüyor> nasılsınız? Teşekkür ederiz. Fena değiliz işte. Siz nasılsınız? Biz de fena değiliz. <gülüyor> Nasıl gidiyor orası? Neler oluyor? nasıl gidiyor? Aslında pek çok ildeki gibi gidiyor. Fakat burada bir birkaç gündür özellikle dün ve bugün de enteresan bir şekilde şey polis şiddeti artmış durumda. Bugün ekstra bir özelliği var. Bugün hep lisede ve ortaokul çocuklar dışarıdalar. Hı hı. Dün işte bine yakın bir gözaltı oldu Ankara'da. Bunların içerisinde toplamda 46 çocuk gözaltına alındı. Az önce gelen son iki çocukla birlikte. Hı hı. Hepsi serbest bırakıldı ama şöyle avukatlar çok direndiler savcı ısrarla ifade alınması çocuk şubeye gönderilmesi yani sürecin uzaması için elinden geleni yapmasına rağmen Ankara Barası'ndaki avukat hakları şeyleri avukatları, gönüllü avukatları bir şekilde çok direndiler ve çocukların ifadelerinin alınmadan dışarıya çıkmaları yani serbest bırakılmaları sağlandı. Ama velisi olanlar, velisi olmayanlar ki bunlar sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklar hı hı, bir hı. şekilde süreç daha uzadı ve şeyde kaldılar. Çocuk şubeye falan gönderilmek durumunda kaldılar. Bu arada tabii bu çocuklarla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirimde bulunur. Fakat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yanıtı enteresandı. ...gece mesai yapmıyoruz... ...gibi bir yanıt verdi... ...bu tabii çok sıkıntılı bir durum... ...trajik... ...böyle şimdi... ...başka ne söyleyebilirim... ...ama en azından pozitif bir sonuç var şu anda anladığımız kadarıyla... ...süreç biraz zorlayıcı oldu dediniz... ...süreç çok zorlu... Çocuklar ...şu için. anda zaten sokaklarda çok fazla çocuk var... ...bir kere bu polis şiddetinden... ...halihazırtaki polis şiddetinden, biber gazından... ...çocuklar zaten doğrudan etkileniyorlar... ...hani öyle bir durum söz konusu... Yani bir an evvel bu bunların sona ermesi gerekiyor. Bizzat hani çocukların alanda olduğu için çocuğun yüksek yararı ilkesinden bunların yapılmaması gerekiyor. Bu çocuklar neden sokaktalar demek ki bir, bir sebep var. Yani bunu anlamak gerekiyor. Her birimiz hem devlet hem yani örgütler, sivil toplum örgütleri, yetişkinler, anneler, babalar bu çocukların neden sokakta olduğunu anlamak durumundayız. Bir şey söylüyorlar, bir şey talep ediyorlar. Buna göz yummak işte dalga geçmek hani başbakanın yaptığı gibi bunlar bir sonuç vermeyecek mutlaka dünyaya dair görüşleri var bir şey söylüyorlar hepimizin yüzümüzü onlara çevirmemiz ne dediklerini anlamamız gerekiyor aynen öyle Zaten biz de şundan çok şikayetçiyiz. Aşırı derecede e, gaz bombası kullan biber gazı kullanılıyor ve hani çok e, kötü zarar alanlar var. Ve bunlar hani üstte sıkılıyor, herkes yaralanıyor falan. Bundan biz de çok şikayetçiyiz. Özellikle e, mesela benim arkadaşımı dün joplan vurmuşlar mesela, ha, 15 mesela 15 yaşında. 15 yaşında ve hani her tarafın morardı diye beni hani aradığında ben çok üzüldüm yani. Çok evet. kötü evet. bir şey. Bunu bir çocuğa yapmaları özellikle çok çok daha kötü bir yani şey. Hiçbir evet. insana yapmamaları yok. Aynen ama öyle. Evet öncelikle çocuk diye de ayırmayan bir polis var anladığımız evet. Ya madem hani şöyle biz de e, dedik ki bu çocuklar sokaktalar ve bir şey tırt ediyorlar. O yüzden de en azından bu süreçten e, daha hani kolay... Daha az zarar görmeleri, görmeleri için bir iki böyle e, kilit bilgi var. Aslında bunu yaygınlaştırmak gerekiyor. da ki çocuklar bir şekilde gözaltına alınırlarsa mutlaka polise 18 yaş altında olduğunu hemen söylesinler. Hı hı. Asla kelepçe takılmasına izin vermesinler. Ve e, polise ifade vermesinler, avukat talep etsinler bu yasal olarak onların hakları. Hem İstanbul'da hem de diğer illerde Ankara'daki çok şey sistem bir şekilde çalışıyor şu anda. Avukatlar onların yanlarında polisler şöyle şeyler söylüyorlarmış. Avukatlara bildirirseniz <gülüyor> avukat isterseniz aileniz bunlardan haberdar olur falan gibi bir takım tehditler savuruyorlarmış. Ama yine avukatlar de bunu ısrar etmek avukatlar gerekiyor. Avukatlar bir şekilde zaten eğer aileler istemiyorlarsa kendi de halledebiliyorlar. Yani mutlaka çocukların görüşlerine göre bu işi hallediyorlar. Ee, yanlarındalar. Hani o anlamda mutlaka avukat istesinler. Ve asla hiçbir şey imza atmasınlar. Bunlar kritik bilgiler. Peki. Şimdi biz küçük bir rehber hazırlayıp bunu bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz çocuklara. Süper. Ee, peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizimle birlikte olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Ee, tekrar görüşmek üzere. <gülüyor> biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Size de. Ankara'dan Ezgi'nin söylediklerini tekrar tekrarlayalım. Çocukların e, böyle bir duruma karşılaşması sonucunda avukat talep etmesini ve kesinlikle 18 yaş altında olmalarını belirtmelerini ve kelepçe takılması izin vermemesini söylüyordu Ezgi. Evet. Yani, e, i̇mza atmamaları hiçbir şekilde hı. hiçbir kağıda. Evet. evet çok yani önemliydi. Ankara'da e, bu çocukların e, gözaltına alınması falan gerçekten çok üzücüydü ama en azından e, zorlu olsa da bu şekilde yine serbest bırakılmaları iyi bir şey yani. Aslında bu söylenenlerden şunu da anlıyoruz gerçekten 7'den 70'e tüm halka yayılmış kitlesel bir öfke var yani birikmiş bir huzursuzluk tabii, tabii. var Hı -hı. ve aslında temel amaçları bazı söylemleri değişse de artık dikkat çekmek bu şiddete ve bu baskıya Hı -hı. ve artık bu bu uygulamanın değişmesini sağlamak. Aynen öyle. Aslında ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bugün başbakanın yaptığı konuşmayı belki dinlediyseniz hı hı. hani hala böyle bir inatçılık, bir laf arada söyleme falan bunlar çok saçma geliyor insanlara. Çünkü o kadar herkes sesini duyurmaya çalıştı. Herkes bir tepkide ve hala böyle şeyler söylüyorsa artık biz burada bir şey söyleyemiyoruz yani. Artık bence bizi dinlemeli ve bize bize bir özgürlük tanımalı, bir bizim istediklerimizi yapmalı diye düşünüyorum yani. Sadece kendisi, kendi istedikleri olmayacağını anlamalı diye düşünüyorum. Ve alanlara gelemeyen insanlar da evlerinden tencereleri tavalara vurarak kendi mahallelerinde yürüyüş yaparak bizi destekliyorlar. Gerekince kornalara basıyorlar. Yani illa alanlarda toplanan insan değil bu kitle. Yani evlerinden de destek veren insanlar var bize. Evet. Ee, arkadaşlar süremizin sonuna geldik. Ee, tekrar baş diğer Söz Küçük e programımızda görüşmek <gülüyor> <Görüşürüz> üzere. <gülüyor> Hoşça kalın, hoşça Söz Küçün. Bir Çocuk Hakları Programı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu çocuk hakları savunucusu, özel sezin okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.